AcikRadyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, hatta arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim bugün konumuz gene mülteciler. İki e, konumuz olacak. Birincisine telefonla bağlanacağız. Şu anda stüdyomuzda Şenay Özden arkadaşımız var. Merhabalar. Şenay Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Şenay Hanım antropolog, araştırma alanları Suriye'de devlet toplum ilişkileri ve Suriye'de muhalif hareketler. Gene Suriye'de Filistinli ve Iraklı mülteciler. Beş yıl boyunca Suriye'de yaşadınız evet. araştırma sırasında. Aynı zamanda Arapçayı da öğrendiniz. Ve şu anda da Suriyelilerin ve Türkiyelilerin birlikte kurdukları Hamish. Suriye Kültür Evi'nin kurucularındansınız. Biz programımızda önce bir kısa duyurumuz var. Ondan sonra da Metin Bey'e bağlanacağız. Ama size öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Merhaba. Evet efendim. Deprem Zirvesi, dep Türkiye Deprem Vakfı'nın 2012 yılında başlattığı ve sürdürülebilir bir etkinliğe dönüştürdüğü deprem Zirvesi 12 Kasım günü İstanbul'da Fulya Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu senenin başlığı her şey bir anda olur. Yaşamımız riske atılmayacak kadar, atılamayacak kadar değerli sloganıyla gerçekleştirilecek. Birçok farklı disiplinden, akademisyenin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve başarılı uygulamalarını aktaracak olan e, kurumların işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. 12 Kasım günü İstanbul'da Fulya Sanat Merkezi'nde programla ilgili akış ve kayıtlar için Türkiye Deprem Vakfı'nın internet sitesinden duyurular başlığından e, ulaşabilirsiniz. Katılımlar ücretsiz ama 600 kişiyle sınırlı. Türkiye Deprem Vakfı'nın internet sitesi de turkiyedepremvakfı.org.tr Evet efendim. Şimdi Metin Çora Batıra bağlanacağız ve kendisinden mültecilerle ilgili genel durumu alacağız. Kendisine bazı sorularımız olacak. Metin Çora Batır, uluslararası ilişkiler de oldukça deneyimli bir gazeteci. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler sözcüsü şu anda emekli. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumluluğundan emekli oldu ee, Sayın Çora Batır. Sığınma, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Hukuku, Türkiye Birleşmiş Milletler ile kurumsal ve kişisel gelişim konuları üzerinde uzmanlığı var. Şu anda da İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığını gerçekleştiriyor İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Ankara'da herhalde telefon hattımızda e, e, bağlandık herhalde Metin Bey merhabalar iyi yayınlar efendim çok teşekkürler sağ olun dinleyicilerimize kısaca sizi tanıttık ee, ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, ben şu teşekkür anda edin. stüdyomuzda Şenay Özden Hanım'la birlikteyiz. Ee, o da e, görüşleriyle programa katılacak. Efendim ben hemen e, sorularımıza geçmek istiyorum. Bu e, tanım konusunda ciddi bir kargaşa var Türkiye'de. Yani kaçak Hı -hı. diyoruz ya, yasadışı diyoruz. Sığınmacılar diyoruz. Halbuki bir mülteciler kimdir? E, kime denir? E, göçmenlerle ilgili bir kavram karmaşası var mıdır? Medyadaki ele alınmış biçimleri konusunda neler söylemek istersiniz? E, evet. Tabi haklısınız. E, çok büyük bir kavram karmaşası var. Bu da bugüne kadar bu konunun e, il, bu konuya olan ilgisizlikler ilgisizlikten kaynaklanıyor bir ölçüde. Bir ölçüde Türkiye'nin e, uluslararası anlaşmalara uyguladığı coğrafi kıtsızlamanın e, yarattığı bir kavramsal zorlukla karşı karşıyayız. E, neticede dediğiniz gibi e, kaçak deniyor, işte göçmen deniyor, mülteci deniyor bir e, kavram kargaşası var. E, bunu düzeltmek işte bu tür yayınların yardımıyla olabilir ancak... Ben isterseniz e, Kısaca bir iki tanım üzerinde Açıklık getirmeye çalışayım Lütfen efendim. Önce mü, mülteci e, Nedir kimdir Bunun e, tanımını 1951 Cenevre e, Sözleşmesi Mültecilerin e, Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi ya, yapıyor e, Bu tanım e, Uluslararası Hukuk'un temel aldığı bir tanım Buna göre e, ırk, milliyeti e, siyasi görüşü, dini inancı veya ait olduğu sosyal grup gibi beş sebepten birisi yüzünden ülkesinde zulüm görme tehlikesi yaşayan ve bu tehlike yüzünden ülkesinden e, kaçan kişilere mülteci deniyor. E, yani e, burada ifade edilmek istenen e, baskıcı bir rejim, insan haklarının ciddi bir şekilde ihlale. Çünkü bu beş sebep aynı zamanda temel insan hakları. İstediğiniz dine inanabilirsiniz. İstediğiniz siyasi görüşü sahip olabilirsiniz ciddete başvurmadan sürece. Ona da başvursanız yani zulüm veyahut da zulümü de şöyle tanımlıyor e, uluslararası hukuk. Ciddi e, bir zarar, vücuda karşı bir zarar, ciddi insan hakları ihlali, e, işkence gibi olayları zulüm olarak karşılıyoruz. E, tanımlıyoruz. Netecih tanımı bu. Yani ülkenizin dışında olacaksınız. Beş sebepten biri yüzünden zulüm görme korkusu yaşayacaksınız. Dolayısıyla e, mülteci bir zorunlu göç ve uluslararası hukukun bir başka kavramı bununla bağlantılı olan e, e, uluslararası koruma kavramı. Uluslararası koruma da mü, ülkesinde bu mülteci durumundaki bu koşulların yaratılması sonucunda ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara geldiği ülkelerin sığınması için imkan tanınması kapılarını açması. Çünkü insan hakları evrensel dayanışmasında da 14. maddeye göre herkesin sığınma başvurusunda bulunma hakkı var. Ama bu hakkın işlemesi için e, bir ülkenin sınırından girmesi lazım. Yani sığınanlara kapıların açık olması lazım. Dolayısıyla mültecinin yanı sıra uluslararası koruma da bununla bağlantılı. Her ikisiyle bağlantılı kavramlar. E, en önemli iki kavram. Şimdi göç kavramına bir göz atarsak. Göç çok daha geniş bir kavram. Bunun bu kadar uluslararası hukuk da, e, kabul görmüş e, şeyleri yok, tanımları yok. Ama uluslararası göç örgütü olsun, diğer örgütler olsun, aşağı yukarı 6 ay, 1 sene gibi uzun, yani normal bir turistik gezinin dışındaki e, herhangi bir sebeple daha uzun olan bir süre için kendi bulunduğunuz, yaşadığınız ülkenin dışında olmayı göç olarak tanımlıyor. Bunun içine Öğrenci olarak gidenler de göçmen sayılabilir, i̇şte çalışmaya gidenler de e, göçmen sayılabilir, uzun bir tedavi için gidenler, evlenerek gidenler, e, ülke değiştirenler e, de en genel kavram içinde göç. Tabi mülteci sığırma hareketleri de bunun içine giriyor. Orada da e, çok kısa süreli olmayan bir zorunlu göç var. Evet. Bu da göç kavramı. Şimdi kaçak olayı çok kullanılıyor. Ki mahsurlarını biraz söylemeye çalışacağım. Kaçak kavramı bir kere şu kişiler için kullanılıyor. Sığınma talebi yok. Ülkesinde kişiyi yerinden ettiren, ülkesini terk etmeye zorlayan koşullar yok. Fakat göçe karşı, düzenli göçe karşı... Sınırlar büyük ölçüde hedef ülkelerde kapalı olduğu için e, ekonomik daha kendini e, daha iyi bir yaşam aramak amacıyla başka ülkelere gitmeye çalışan insanlar pasaport, vize alamıyorlar ve kaçak yollarla gidiyorlar. E, fakat e, şimdi bu yakalananlar sınırda veya da işte başına e, acı olaylar gelip hayatlarını kalbiden gruplar e, falan için herkes için kaçak dediğimiz zaman şu sakınca ortaya çıkıyor. Bunların içinde e, sığınma amacıyla ülkesini terk edenler de olabilir, mülteciler de olabilir. Kaçak lafı biraz daha böyle kriminal bir suçu ifade e, ediyor. laf. Onun içinde e, uluslararası literatürde bütün dünyada yerleştirmeye çalışılan insan kreve çevreleri tarafından e, düzensiz göçmenler yani ee, ne yapıyorsunuz? Siz, e, bir Türk vatandaşıysanız ve yurt dışına çıkacaksanız normal geçerli pasaportunuzun olması lazım. Gideceğiniz ülke vize talep ediyorsa o ülkenin temsilciliğinden vize alacaksınız ve gideceksiniz. Ee, bu düzenli bir göç. Veya da çalışmak için de bazı ülkelere yine düzenli olarak gidebilirsiniz. Üniversiteye gidebilirsiniz, eğitime gidebilirsiniz. Ama... E, bu belgeler olmadan veya da sahtesini üreterek e, gayretli yollarla girişi zorlayanlara da e, düzensiz göç demiyor. Ama düzensiz göçü hani niye kriminalize etmek istemiyoruz? Çünkü bir e, ülkesindeki zulümden kaçan insanla öyle bir kimin tehlikesi olmasa da yola çıkan insanları... E, mecburen aynı kaçakçı şefekesiyle başvuruyorlar. Belki aynı tekmede, aynı kamyonun kasasında yola çıkıyorlar. Yakalandıkları zaman herkese kaçakçı muamele, kaçak muamele yaptığı zaman onların geldikleri ülkeye geri gönderilmesi kapısı da açılıyor. Halbuki eğer bunların içinde uluslararası korumaya, yani kendi ülkesinin korumasından yararlanamadığı için kaçan müteci durumdaki insanları geri yollarsanız yine uluslararası mülteci hukukunun en temel ülkelerinden birisi olan geri göndermeme yasağını e, geri gönderme yasağını ihlal etmiş olursunuz. Yani olay biraz tabii karışık, çok farklı kategoriler var. Onun da e, yardımıyla bizde kavram kardeşliği oluyor. E, bunun giderilmesi, daha doğru kavramların kullanılması tabii arzu edilir. Yine e, uluslararası e, literatürde ee, bu bahsettiğim mülteci kavramı daha sonra genişletildi başka uluslararası anlaşmalarla savaş, iç savaş, isyan gibi olaylarla mesela bugün Suriye'de yaşadığını ta, e, üzülerek gördüğünüz olaylardan kaçan insanlar da o deminki ilk tarifte olmayan e, sebepler var yani o 51 Cenevra sözleşmesi tarifinde zulüm işte siyasi görüş, dini, inanç gibi sebepler fakat şeyde ee, bu yeni an daha geniş tanımlarda savaş, iç savaş sizi doğrudan e, bir zulüm tehlikesi yok. Yaşadığınız ülkenin iktidarıyla bir probleminiz yok. Fakat bir e, istikrarsızlık bir çatışma ortamında e, hiçbir siyasi kişiliğiniz olmazsa bile kimliğiniz e, bombalar ya yağıyor ve e, kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Onlar da uluslararası hukuk netice kabul ediyor. Bu son olarak daha fazla ısmar <gülüyor> etmemiz değil ama e, geçici koruma kavramı diye bir kavram geliştirildi. Evet. E, son zamanlarda... Ve buna ilişkin bir de yönetmelik yayınlandı değil evet, mi efendim? Evet. En sonunda bir yönetmelik Suriyelilerle ilgili. E, o da yine böyle e, kitle halinde bir göç olduğu takdirde e, tek tek mülteci olup olmadığına bakmanın imkansızlığı durumunda insanlara bir koruma sağlanıyor yani güvenli ülkemizdeki ülkemizin güvenli topraklarını almış oluyorsunuz. Buna da geçici koruma deniyor ama bunun da Avrupa ülkelerinden veya Birleşmiş Milletlerin tavsiyelerinin açısından baktığımızda belli standartların olması lazım koruma açısından. Evet bir çok kısa tanımlayabilirsek yaşadığınız ülkede eğer bir risk altındaysanız mülteci statüsü içine girmeniz söz konusudur diye kısaca aktarabilir miyiz? Çünkü aynen Hayır, dediğiniz şöyle, gibi evet. rejimden yana evet. olsanız dahi eğer o ülkede evet. bir çatışma, bir savaş durumu söz konusuysa bir risk kendiliğinden oluşuyor demektir. Tabii. Hayatınız ve özgürlüğünüz ciddi tehlikede olması ve bu tehdit yüzünden ülkenizi terk etmek zorunda kalmanız halinde bir şekilde mültecisiniz. Evet. Bir de Türkiye'de durum ve uygulama konusunda farklı şeyler söz konusu bir sınır çizme, doğu batı ayrımı yapma gibi bir olayla karşı karşıyayız. Bu Türkiye'deki durumu da... Ee, kısaca özetleyebilir misiniz? Yasal durum nedir? Uygulama arası ile farklılıklar yani, nedir? Çünkü biz aynı zamanda bu 1951 Sözleşmesine de taraf ülkelerden birisiyiz, değil mi Eperim? Dediğiniz gibi e, Cenevre Sözleşmesinin tartışıldığı sonlandırıldı Cenevre Konferansına 1951 yılında yapılan e, Türkiye de katılıyor e, daha az sayıda ülkeyle birlikte ve genç bir Türk diplomatı o zaman. O konferansın bir Norvesli ile birlikte iki eş başkanından birisi evet. Türkiye o anda iyi gösteriyor ama en başta 51 Cenevre sözleşmesinin orijinal kanımında bir coğraf ülkelere şu imkanı veriliyor kişi bu anlaşmaya imza attığınız zaman mülteci tanımına giren insanlara karşı devlet olarak sorumluluklar üstleniyorsunuz ee, o zamanki kurucu kişiler e, daha çok ülkenin bu sözleşme imza atıp da daha bir uluslararası nitelik kazanmasını teşvik etmek için buna böyle e, pek yanaşmayan ülkelere de bir kapı açmak amacıyla e, şöyle bir madde koyuyorlar tanımın ikinci bölümüne. Eğer e, siz e, şey olarak e, bu yükümlülüklerinizi bu anlaşmaya dahil olarak Sadece e, 1951, 1950 tarihinden önce meydana gelen olaylar sonucu e, mülteci durumlar, bu tanıma düşen insanları kabul edeceğim. Onlara karşı yükümlülüklerimi üstleneceğim diyebilirsiniz diyor. Bu imkanı tanıyor. E, bunu da şöyle yorumlayabilirsiniz. 1950 öncesi Avrupa'da meydana gelen olaylar yüzünden bulundu. E, mülteci durumda düşen insanlara karşı ben yükümlülük üstleniyorum diyebilirsiniz diyor. Bu imkanı tanıyor. Birçok ülke başta bu şekliyle imzalıyor. Fakat sonra görülüyor ki e, baş, dünyanın başka yerlerinde mülteci e, sorunları oluyor ve 1967 yılında bir protokolle bu tanımdaki şeyler kaldırılıyor. Hem zaman kısıtlaması hem coğrafi kısıtlama dediğimiz Avrupa'da meydana gelen olaylar yani Avrupa'dan gelen sığınmacılara karşı yükümlülük üstlenme şeyi kaldırılıyor ama 51'i imzalayanlar 51'i coğrafi kısıtlamayla e, kabul eden ülkelere bunu devam ettirme şansı sanıyor. Şu anda dünyada 4 ülkeden biriyiz biz. Türkiye olarak bu şeyi devam ettiren yani Türkiye sonuç olarak e, Avrupa dışından gelen mültecilere karşı Sadece daha geniş bir sorumluluk olan sınırlarını açık tutma, yani koruma, ilk korumayı sağlama e, imkanını tanıyor. Oradaki yükümlülüğünü yerine getiriyor. Fakat 51 Cenevre Sözleşmesi'nde ülkelerin mültecilere karşı üstlendikleri yükümlülüklerden kendisini kurtarmış oluyor. Nedir bu? Çeşitli hakları vereceksiniz ve yeni bir hayata başlamasına yardımcı olacaksınız. Böyle bir sorumlu üstlenmiyor. Ee, diğer ülkeler kimler? Birisi e, Monaco, çok küçük bir ülke. E, birisi Kongo, e, birisi Madagaskar. Yani o iki Afrika ülkesi zaten Afrika Birliği Örgütü'nün sözleşmesine taraflar. 51 Cenevri Sözleşmesi'ne taraf olmamaları veya coğrafi kutlama uygulamaları problem değil. E, Monaco'nun zaten bir göç ülkesi olmadığını dikkat edin, alırsak. Türkiye'de bu sorun yaratıyor. Türkiye için de sorun yaratıyor. Çünkü bugün bir buçuk milyondan fazla, 1.6 milyon resmi son rakamlara göre Suriyeli var. Onun yanı sıra da yaklaşık 200 bin kadar Suriye dışındaki, bunun içinde en son ki bu facianın mağdur olan Afganlar da var. 200 bine yakında Suriyeli dışında Avrupa dışından gelmiş sığınmacı veya müteci var. Evet efendim, Bir de en son Avrupa Birliği ile bir geri kabul anlaşması imzalandı. Bu konuda da kısa bir bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii şimdi Avrupa Birliği daha özgürlüklerin yerleşik olduğu Ekonomik refahında da daha geniş olduğu bir kıta olduğu için Alfa Birliği üyesi ülkeler ve diğer Alfa ülkeleri Kanada ve Amerika, Avustralya gibi ülkelerle beraber bu uluslararası göçün en genel anlamda çekim noktalarında arasında bulunuyor. Şimdi dünyada büyük bir nüfus hareketliliği var. Globalleşmeyle birlikte sermaye çok rahat, Sınır aşırı hareketler yapabiliyor. İşte mallar hareket edebiliyor ama insanların hareketine bu kadar özgürlük verilmedi. Ee, bunun yanı sıra bir de tabii iletişim araçlarındaki e, büyük ilerleme teknolojiyle dikkate alırsak bugün dünyanın hangi köşesinde olursanız olurum, bir başka köşedeki yaşam tarzlarını, imkanları görüyorsunuz. Dolayısıyla e, kendi ülkesinde ya zulüm veyahut şiddetten kaçan ya da böyle bir problemi olmasa da e, daha insan olduğunla yaraşı, daha iyi gelecek kurmak amacıyla e, başka ülkeye gitmeyi kafasına koyan insanlar e, meşru yollar kapalı olduğu için Sezer Kaçakçılar yoluyla gayri meşru, gayri düzenli bir şekilde, düzensiz olarak göçe e, gitmeye çalışıyorlar yani bu ülkelere. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu baskı altında e, bu göçü frenlemek için e, bütün kendi birliğin komşusu ülkelerle geri iade anlaşmaları, geri kabul anlaşmaları imzaladı. E, daha önce aday statüsünde olup şimdi e, tam üye olan ülkelerle de bunu yapıyor. E, bu Alfa Birliği içinde bir Dublin 2 düzeni var. Her ne kadar işte problemlerle yürüse bile Herhangi bir sığınmacı, sığınma başvurusunda bulunan insan hangi AB ülkesine girerse orada işlemlerin yapılması lazım. Serbest dolaşıp ülke seçemiyor. Bunu komşu ülkelere de yaymak için bu geri iade, geri kabul anlaşmaları konsepti gelişti uzun yıllardır. Türkiye'nin yani bir aday ülke olarak bunu yapması zaten elzemdi, kaçınılmazdı. Türkiye bunu vize kolaylığı anlaşmalarıyla e, eşleştirdi bir pazarlık konusu oldu ve geçen sene biliyorsunuz e, bu anlaşma belli bir süre içinde yürürlüğe girecek şekilde e, onaylandı. Böylece e, Türkiye'den geçtiği tespit edilen ve Avrupa'ya gittiği tespit edilen e, ve e, bir sığma talebi olmayan ve ilk bakışta ciddi bir talebi olmadığı kanaatine insanlar... Ee, geri olarak kabul edilebilecek ee, bunun etkisi Türkiye'ye tespit henüz e, araştırılmadı fakat dün sanırım yapılan bir toplantı göç idaresi genel müdürlüğünde e, orada e, tahminler var geri iade yani anlaşması yapılırsa işte yüz e, bin kadar insanın Avrupa'dan Türkiye'ye iade edilebileceği bir şeklinde. Ee, bu ne kadar spekülatif bilemiyorum ne kadar e, bu tür tahminler. Ama e, şu bir gerçek, e, Türkiye geçiş yollarından biz bu son faciada da gördüğünüz gibi e, Avrupa'ya Avrupa e, gitmek için birçok insan ta uzak doğu ülkelerinden, Bangladeş'ten. Sri Lanka'dan da girip e, birçok ülke geçip Türkiye'ye, Türkiye'den de şeye geçebiliyorlar. E, diğer ülkelere en azından geçmeye teşvik ediyorlar. Bu arada da tabii e, bu geri kabul anlaşmalarının bir önemli unsuru olması gereken bu anlaşmaları imzalayan ülkelerin, birlikte, yani Alta Birliği ile bu anlaşma imzalayan ülkelerin e, sağlam bir e, güvenilir Uluslarar standartta bir Sığınma sistemi de kurması İşte burada sorunlardan birisi de bu Türkiye bu coğrafi kısıtlama yüzünden e, Türkiye'ye gelen insanları e, Eskiden Birleşmiş Milletler Müdürlükse konserli Üçüncü ülkeye yerleştiriyordu Eğer sağlam bir mülteci İlteca e, şeyi var ise e, talede. Ama Ama e, Olmayanların da geri gönderilmesinde sakınca yoktu. Fakat şimdi sayılar o kadar arttı ki bir üçüncü ülkeye yerleştirmek artık pratikte söz konusu değil. Mesela Afganlılar var ki bu mağdurların arasında da Afganlar olduğunu maalesef öğreniyoruz. Onlara iki, iki sene önce Birleşmiş Milletler dedi ki Siz, biz sizi yerleştiremiyoruz. Geri de gönderilemiyorsunuz. Risk var geldiğiniz ülkede. Ee, kendi başınızın çaresine bakın Türkiye'de. Evet. Bunu Birleşmiş Milletler bile söyledi açıkça. Ee, kendiniz entegre olmaya çalışın. Kültür olarak yakın bir toplumdasınız. Ee, ama e, iki sene, üç sene, on sene geleceği olmadan, e, çalışma hakkı olmadan Türkiye'de e, çakılmış kalmış insanlar var. E, muhtemeldir ki bu tür e, kazalara veyahut da Avrupa'ya kaçışlara e, e, kaçakçılar ve gitmeye başvuranlar arasında uzun süre Türkiye'de e, bulunup da artık e, yeter artık diyen insanlar da var. Ben hayatımda e, benim e, şahsen görüştüğüm birçok müziği biz zaten burada yaşamıyoruz, ölmüşüz deyip riskli yollara maalesef e, şey yapabiliyorlar. Bu geri kabul anlaşmaların önemli bir e, şeyi e, Avrupa Birliği açısından geri gönderildikleri ülkede sağlam bir iltica sisteminin olması. Çünkü korkulan şeylerden birisi mesela geri gönderildi. Türkiye'de de iyi bir e, değerlendirme yapılaması iltica aletleri. Türkiye'de bir başka daha doğusundaki ülkeyi yollayacak. Böyle zincirleme, geri göndermeler ve zulme açık bir durum e, yaşanabilir, yaşanabilir. Yani kaygılardan birisi bu. Ama bu anlaşmanın Türkiye ile Alta Zilliği arasında imza anlaşmanın net etkisini şu anda kimse bilemiyor. Ama yapılması gereken bir anlaşmaydı eğer Alta Zilliği ile ilişkilerimizi ilerletmek istiyorsak. Bunu iyi yönetmemiz yollarını bizim de bulmamız lazım. Evet Efendim şimdi siz önemli Türkiye uluslararası yardım almamakta. ...ısrar ediyor diyorsunuz sizinle yapılan sözleşmelerde. Bir yandan da hükümet yetkililerinin sürekli işte bize uluslararası yardım gelmiyor... ...her şeyi biz üstleniyoruz. Şimdi iki farklı şeyden bahsediyoruz herhalde. Türkiye'de bu tür sorunların çözümü konusunda... ...uluslararası mekanizmaların işletilmesi konusunda çok ciddi bir çekince var sanıyorum yani Birleşmiş Milletler'e başvurmak, Birleşmiş Milletler'in desteğini istemek bu neden kaynaklanıyor? Neden böyle bir farklılık var? Yani bir yandan şikayet ediyoruz uluslararası destek yok diyoruz ama bir yandan da bu konuda prosedürleri işletmekten geri duruyoruz. Şimdi Türkiye bazı konulara yine bir açıklık getirme ihtiyacı doğuyor. Türkiye Şimdi 2005 yılından itibaren o zaman bir ulusal e, eylem planı hazırlandı. E, Alta Birliği ile ilişkilerini geliştirirken bu işte geri kabul anlaşmaları da dahil, yeni bir sığma yasası çıkartmakla da dahil, bir sivil bir e, kuruluş kurmakla da dahil bazı saatlere girmişti. Bunu 2008'de harekete geçirmeye başladı yeni bir sivil bir büro yeni bir Türkiye'nin ilk ilticar yasasını kurmakla görevlendirildi. Onlar da Birleşmiş Milletlerle yakın bir çalışmaya girdiler. Uzun sürdü ve 2013 yılının Nisan ayında Parlamento bunu kabul etti. Yasaya göre tam yürürlüğe de bu yılın Nisan ayında girdi. Bu yasanın gelişmesi, yapılması, hazırlanması açısından da Avrupa Birliği standartları e, ve yardımları finansal destekleri eğitim programları kapasite arttırma programları çerçevesinde çok yardım alındı. Fakat dediğim gibi eksik çıktı bu yasa. Coğrafi çekincenin kaldırılması Avrupa Birliği'nin çok önemli bir şeydi. Yani işbirliğinin normal suyunma sistemi içindeki işbirliğinin e, bir bölümü çalıştı ama Türkiye böyle geleneksel güvenlik endişeleriyle Tam anlamıyla bir reform yapamadı bana sorarsanız. Suriyelilere gelince, bu benim daha önceki sizin atıfta bulunduğunuz demeçlerimde vurgulamaya çalıştım. Suriyelileri Türkiye zaten bu yeni yasa kapsamına, onun 91. madde kapsamına aldı. O da geçici koruma vereceğini söyledi. Suriyeliler normal iltica sistemine almadık. Alfa Birliği'nden esinlenilen onların geçici koruma yönergesinden esinlenen tek maddelik bir şeye bağlı olarak onların niteci bireysel niteci başvurusu yapmalarını engelledi hükümet. İşte önce kamplarda misafir ediyordu. Kamplar dolunca şehir nüfusu patladı. Şu anda 1.6 milyon Suriyeli var. Onlar bu yatanın öngördüğü bütün işte bireysel başvuru gibi süreçlerin dışında kaldılar. Geçici başvuruyla ilgili düzenlemede dediğiniz gibi yeni yönetmelikle ortaya çıktı. Daha işte bir haftalık bir ömrü var. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere daha ilk baştan kapılarını açık tutma politikası uluslararası bir Yükümlülükte ama buna hiç problemsiz ilk gecesinde evet. Sayın Davutoğlu tarafından açıklanması uluslararası toplum tarafından e, takdirle karşılandı. E, Türkiye 2012'ye kadar e, Suriye'den artan saygı müzeciler gelirken uluslararası yazma kapısını kapattı. Ben kendi imkanlarımla kamplarda yapacağım dedi. Kampları gezdirdi. İşte Angelina Çölü geldi, e, iyi herkisi, daha önemli insanlar geldiler herkes kamplardaki hizmetlerin işte beş yıldızlı kamp kavramı e, orada doğdu. Çok iyi oldu, söylendi. E, ama Türkiye dış yardım sayılar yüz gini aşıncaya kadar istemedi. Daha sonra e, istemeye başladı. Burada e, yardım talepleri var ama e, yardım talepleri Birleşmiş Milletler'in çağrılarından yüzde otuzu filan ancak Türkiye için gerçekleşiyor. Burada da Yardımı alma yönteminde bir e, görüş ayrılığı var. Türkiye'nin yaklaşıma uluslararası toplumun Türkiye benim ben bu kadar insanı alıyorum e, yük paylaşımı ülkeler yardım etmemiz lazım bana e, ama bana işte para verin veya hatta işte şu kadar din çadırı verin, şu kadar din battaniye verin diye e, veya nakit verin diyor. Halbuki uluslararası toplum e, bu tür krizlerde e, operasyonu da e, ev sahibi ülkeyle ortak yürütmek istiyorlar. Vereceği paranın daha kontrollü sarf edilmesi, daha ihtiyaçları dikkate alarak e, sarf edilmesi gibi. Türkiye ancak çok yakın zamanda sivil yabancı uluslararası saygın sivil toplum kuruluşlarına o da sınırlı bir şekilde Türkiye'de operasyon yapma izniyle o da şehirlerdeki nüfusta hala 22 kampta Birleşmiş Milletler'in bile çok sınırlı bir girişi var. Dolayısıyla bu ben yapacağım operasyonları ve başkalarını fazla karıştırmayacağım tavrıda daha çok alabileceğimiz yardıma engelleyen Engel teşkil ediyor. Evet, Metin Bey bir son sorum olacak. Siz uzun seneler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde görev yaptınız. Sonrasında da emekli olduktan sonra Ankara'da iltica ve göç araştırmaları merkezinin başkanı olarak şu anda çalışıyorsunuz. Konuyla yakından ilgilisiniz. Bir acil olarak yapılması gerekenler listesi çıkartsak nasıl bir yol izlemek lazım? Öncelikle Türkiye'de nelerin yapılması lazım? Bu konuda da görüş rica ediyoruz sizden efendim. Birdenbire anında şöyle elimizi şaklatıp bir e, zihinsel bir değişiklik yapma imkanı olsa onu yapmamız lazım Bugüne kadar hem bu yasanın, yeni yasanın, reform dediğimiz yasanın da sayımı, coğrafi kısıtlama ve gelen mültecilerin bir üçüncü ülkeye yerleştirilmesi varsayımı, hem de geçici koruma adı altında işte gelen bir milyondan fazla Suriye'nin de çabucak geri döneceği varsayımıydı. Türk siyasi, ilticar sisteminde eksik olan entegrasyon. Gerek Suriyelilere artık kabul etmemiz gerekecek ki maalesef Suriyeliler bir istikrar kısa bir sürede gelmeyecek. Evet. Birçok güvenlik uzmanlığı, stratejistik... Senelerden yani, beri Afganistan'da uzmanlığı. gelmediği gibi değil evet, mi efendim? Birkaç bu yani protracted denen uzatılmış bir krize doğru dönüşüyor. O zaman bu insanlarla birlikte yaşayacağım. Geri gönderemiyorsunuz. Bu uluslararası hukuk açısından yani mümkün değil. Riske, ölüme atamazsınız başka ülkeye yerleştiriyorsunuz, O zaman kendi ülkemizde bu insanların kalıcı olduğunu düşünüp entegrasyon programlarına bakmamız lazım. Bir örnek vereyim Bu Almanya'ya işçi göçünde Almanlar hep söylenir işte 60'lı yıllarda o iki bir iş gücüne karşılamak için Türkiye'yi dostlarla ilgili ülkelerden işçi alırken o insanların 2 sene o açığı kapatıp 2-3 sene sonra geri dönecekleri Paralarla geri dönecekleri, herkesin mutlu olacağı e, varsayımı vardı. Fakat öyle gelişmedi. O insanlar yerleştiler, yakınlarını çağırdılar. E, Almanya'nın neden sonra entegrasyona dönmeye başladı? E, şimdi bizim de e, baştan, hep öyle geçici varsayımından vazgeçip daha realist düşünmemiz lazım. Coğrafi çekinceyi kaldırmamız lazım. İltica sistemimizi entegrasyon ağırlıkla e, yeniden belki yeni bir yata yazarak e, getirmemiz lazım. Bu hep bizim e, talep ettiğimizden bu soruyu e, geçen hafta sorsaydınız. En acil bu yönetmelik çıksın diyebilirdim. Evet. E, geçişi koruma yönetmeliği. O yönetmelik çıktı ama onda da bir entegrasyon unsuru yok. Dolayısıyla bunun için coğrafi çekince kaldırılmalı. Çünkü pratikte hiçbir anlamı yok artık. Bu insanlar Türkiye'de kalacaklar. Geri gönderemiyorsunuz ve e, temel varsayımı olan bir üçüncü ülkeye yollayamıyorsunuz. Onun için artık Türkiye'de Türk uzlaşması lazım bu insanların, bağdaşması lazım. Hem topluma hem kendilerine e, problem çıkartmamaları lazım. Evet efendim. Benim cevabım bu. Çok çok teşekkürler Metin Bey. Ben, Sağ olun verdiğiniz bilgiler için size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Size de, de kolay gelsin diyoruz. Ederim. Hala çünkü bu büyük sorunla uğraşıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. Peki efendim. iyi günler dileğiyle. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim Ankara'dan Metin Batıra telefonla bağlandık ve kendisinden ilk bilgileri aldık. Şimdi Suriye'den bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra Şenay Özden'le programımıza devam edeceğiz. Dinliyoruz. ihsebou rezay adayr illi shuftou Evet, Açık Radyodayız, Altın Saatler Programındayız, ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde Metin Çora Batır ile görüştük ve kendisinden mültecilere ilişkin bilgileri, sözleşmelerin detaylarını aldık. Şimdi Şenay Özdenle stüdyodayız, kendisinin hakkında bilgi vermiştim. Antropolog, Suriye'de devlet toplum ilişkileri ve Suriye'de muhalif hareketler, Suriye'de Filistinli ve Iraklı mülteciler üzerine araştırmalar yaptı. Bu araştırmalar için 5 yıl boyunca Suriye'de yaşadı ve Arapça öğrendi. Şimdi de Suriyelilerin ve Türkiyelilerinin birlikte kurduğu Hamiş, Suriye Kültür Evi'nin kurucularından. Evet Şimdi hemen Suriye meselesine geçelim. Bir rakam verdi Metin Bey 1.6 milyon. Sizin tarafınızda netleştirilmiş bir rakam var mı? Bu rakam ne kadar gerçeğe uygun, resmi olarak ifade edilen rakamlar nelerdir? Bu konuda bilgi rica ediyoruz. Metin Bey'in dediği gibi tahmin edilen rakam aşağı yukarı 1 milyon 600 bin kadar. Ancak e, sorun e, Suriyelilerin tamamının kayıt altına alınmamış olması. Yani kayıt işlemi evet. çok geç başladı ve e, mültecileri kayıt altına almak bir yandan mültecilerin sahip oldukları hakların belirlenmesi ve devletlerin mültecilere yönelik yükümlülüklerin bel belirlenmesi açısından çok önemli. Ancak buna rağmen Türkiye'de çok geç başladı Suriyelilerin kayıt altına alınması. Şimdi e, bu e, yaklaşık 230 Bin Suriyeli e, kamplarda yaşıyor. 10 e, sınır ilindeki 22 e, kampta yaşıyorlar. Bunun dışında da toplam e, 1 milyon 600 bin mültecinin sadece e, aşağı yukarı 900 bine e, kayıtlı. Yani büyük bir kısmı hala e, kayıt dışı. Kayıt dışı. Ve dolayısıyla tam olarak rakamları e, bilemiyoruz ne yazık evet. ki. Bu, bu nasıl oluştu? Yani bir sınırdan e, girenlerin bir kısmının kayıt altına alınıp bir kısmının kayıt altına alınamaması nasıl gerçekleşti? Şimdi kamplardaki kayıtlardan AFAD sorumlu ve kamplardaki tüm Suriyeliler kayıt altında. Evet. Ancak sorun şehirlerde yaşayan mültecilerde oluştu. Bazı mesela Antep gibi şehirlerde yani Suriyelilerin çok yoğun olarak yaşadığı şehirlerde AFAD merkezleri açıldı ve orada Suriyeliler gidip kayıt olabiliyorlar ve kendilerine bir kimlik kartı veriliyor. Bu kimlik kartıyla da sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Ama mesela İstanbul gibi e, şehirlerde yani daha batı e, şehirlerinde kayıt sistemi ne yazık ki çok geç başladı. Ve dolayısıyla özellikle İstanbul'a dair e, elimizde hiç net bir e, rakam yok. Yani 150 binde olabilir, 300 binde olabilir. E, şimdi geçici koruma e, yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte e, yani bu son e, sadece e, bir aylık süreç dediğim e, İstanbul gibi şehirlerde de Suriyelilerin kaydı başladı. Ama e, e, dediğim gibi e, kamp dışındaki e, Suriyelilerin hala Kayıt meselesinde çok sorun var ve daha önce demin e, bahsedilen bu geri kabul anlaşmalarının da aslında bunda rolü var. E, bir bilgi eksikliği olduğu için yani hem e, Suri hem Türkiye'lere olduğu gibi Suriyelilere de bir bilgi ulaşmadığı için e, Suriyeliler e, şöyle şu şekilde düşünüyorlar. Eğer Türkiye'de kayıt olursak ve günün birinde Avrupa'ya gidersek bizi Türkiye'ye geri gönderecekler. Dolayısıyla Suriyeliler de e, kayıt olma konusunda çekinceleri var ve birçok Suriyeli bu geri kabul anlaşması sebebiyle AFAD merkezlerine veya polise gidip kayıt e, olmuyorlar. Evet. Peki kayıt olanla olmayan arasında bir sağlık hizmetleri açısından bir farklılık var. Kayıt olanlar sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar. Bunun dışında ...başka avantajları var mı? Şimdi şöyle bu geçici koruma ile ...birlikte tabii tüm bunlar değişti... ...aslında ama öncesinde... E, ...pasaportu olan Suriyeliler... ...gidip e, kayıt oldukları zaman... ...bir yıllık ikamet alıyorlardı. Pasaportu olmayanlar da... ...dediğim AFAD merkezlerine gidip kaydoluyorlardı... ...ve oradaki kartta sağlık hizmetlerine... ...ulaşıyorlardı. Evet. Kanunlara göre... ...bir yıllık ikamet alan... E, ...Suriyelilerin çocukları devlet okullarına... ...da e, gidebiliyordu. Şimdi gerçi bu geçici korumayla birlikte... Bu bu pasaportlu pasaportsuz ayrımı e, ortadan kalkıyor. Yani bu bir yandan olumlu olumsuz yönleri de var. Daha sonra bunu konuşabiliriz. E, ama geçici korumadan önceki durumda en önemli fark sağlık hizmetlerine ulaşmaktı. Evet. evet. Şu anda Türkiye'de bazı illerde kamplar var. Toplam kaç 22 kamp? 22, kamp, 22, var. Suriyeler 22 kamp, kamp var. Toplam 22. Suriyeliler için hazırlanmış 22 kamp var. Toplam kaç Suriyeli barınıyor buralarda? Yaklaşık 230 bin Suriyeli kamplarda kalıyor. Evet. Geri, Bu, evet. geri kalanların durumu nedir? Nerede barınıyorlar? Nerede yiyorlar? İçiyorlar? Ee, ...geri kalanlar şehir mültecisi dediğimiz... ...şehirlerde yaşayan Suriyeliler... Ee, ...kamplara dair yine bu... E, ...kamp koşulları demin konuşuldum... ...Metin Bey ile biraz ondan... E, ...bahsedeyim bu hani beş yıldızlı kamp... E, ...meselesi... ...şimdi genelde gelen... E, hani ...kamplara işte e, girenler... E, ...kilis kampına giriyorlar... ...ve kilis kampı tam sınırdaki kamp... ...ve böyle bir, bir nevi vitrin... E, ...kamp e, pozisyonu almış vaziyette... ...kilis kampına ben de girdim... ...ve gerçekten koşullar çok iyi kilis kampında... Ve orası bir konteyner kamp yani çadır değil konteynerlarda kalıyorlar. Ancak ne yazık ki diğer kampların durumu böyle değil. Ama bu kilis kampı da sınıra çok yakın herhalde değil, değil mi? Tam, tam sınırda, tam sınırda. Tabii evet. bir de böyle bir sorun var yani evet. güvenlik açısından tam sınırda kamp yapılmaması evet. gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in prosedürü tabii de bu Tabii değil. ki, değil. evet, evet. Da tabii ki. Ama onun dışında kilis kampının koşulları çok iyi ve dediğim gibi yabancı konukların hepsi bu kilis kampına götürülüyor ve bu kamp gösteriyorlar. Veriliyor. Ancak diğer kampların koşulları ne yazık ki e, kilis kampının e, koşulları gibi değil. Şimdi e, kamp dışında yaşayanlara gelecek olursak dediğimiz gibi e, şehirlerde e, yaşayan e, mülteciler... ...şehir mültecisi dediklerimiz. E, çoğunluğu yine sınır illerinde yaşıyorlar. Özellikle Antep'te işte e, herhalde 400 bine yakın e, Suriyeli yaşıyor şu anda. Ve şehir e, e, sınır illerinin yanı sıra tabii İstanbul. E, İstanbul'da çok e, Suriyeli var. Ancak İstanbul'a dair sanıyorum... E, yetkililerin bir şöyle bir düşüncesi vardı İstanbul'u hani bir cazibe merkezi haline getirmemek gibi bir uygulama. bir uygulama vardı. Dolayısıyla mesela yardım kuruluşlarının özellikle insani yardım kuruluşlarının hani İstanbul'da çok çalışmadığını daha ziyade sınır illerinde çalıştığını görüyoruz. Evet. Şimdi bir yandan da Suriyelilere iş imkanlarından bahsediliyor. Bu konuda herhangi bir gelişme var mı? Şimdi bu yine geçici koruma yeni çıkan bu yönetmelikle birlikte bunların nasıl uygulanacağını göreceğiz. Çünkü bu en büyük sanıyorum şimdi bir yandan mültecilerin durumunu tabii ki bir kanun çerçevesinde ele almak çok önemli bir adım. Bu çok daha önceden çıkmış olması gereken bir yönetmelik bu. Ancak uygulamada farklılıklar olabilir. Geliyor. ve bu geçici korumada e, yine e, belirsiz olan durumlar var ve yine e, bakanlar kurulundan çıkacak bazı kararlara bağlı bazı durumlar. Bunun yanı sıra geçici korumanın ne zaman e, sonuçlanacağı ve hangi koşullarda sonuçlanacağı gibi bun, tüm bunlar da belirsiz. Yani neye göre karar verecek ne zaman sonuçlandı. E, iş meselesine gelince e, çok farklı şeyler duyuluyor. Yani bir yandan e, Suriyelilere işte bir iş izni e, çalışma izni verileceğine dair bazı Suriyelilere, işte bazı ...şehirlerde bazı kotalar oluşturulacağını ve o kotalar işte vergi düzenlemeleri vesaire... ...bunların yapılacağı gibi bunları duyuyoruz. Ancak uygulamaya başladığı zaman gerçekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda biliyorsunuz zaten Suriyelilerin çok büyük bir kısmı ucuz emek olarak çalıştırılıyor. Evet. Hem evet. sınır illerinde hem İstanbul'da ve hiçbir garantileri yok ne yazık ki. Aynı zamanda bu bölgede de ciddi bir... Çatışma evet. e, ihtimalini de ortaya çıkartıyor. Çünkü e, özellikle mevsimlik e, pamuk e, evet. toplayıcısı olan e, işçiler yerine Suriyeliler e, kullanılıyor. Ve bu da e, belli yerlerde özellikle Urfa ve civarında e, gerginliklere neden oluyor. E, ben hemen şunu soracağım e, Suriyelilerle birlikte e, bir kuruluş gerçekleştirdiniz. E, amacınız nedir ve ne yapıyorsunuz? Hı hı. E, evet biz yaklaşık yedi ay önce Hamiş Suriye Kültür Evi'ni kurduk Suriyeli ve Türkiye'li arkadaşlar olarak. Amacımız e, Suriyeliler ve Türkiyeliler arasında daha tabandan gelen bir dayanışma e, örgütlemekti ve daha ziyade e, yani asıl iki amacımız var. Birincisi Türkiye'de e, çok yaygın olan bir anlayışa e, değiştirmek istiyoruz. E, Suriyeliler e, genel olarak e, Türkiye'de e, Türkiye'nin dış politikasının bir sonucu olarak olarak e, algılanıyorlar ve e, yani işte hükümet işte Erdoğan'ın e, getirdiği Erdoğan getirdi Suriyelileri vesaire şeklinde algılanıyorlar. E, bizim biraz anlatmaya çalıştığımız e, burada yaklaşık işte bir buçuk milyon Suriyeli var. Çok farklı siyasetlerden gelen Suriyeliler var. Suriyeliler yani bir toplum olarak geldiler buraya ve dolayısıyla tek bir siyasete mahkum etmenin yanlış olduğunu ve onların Suriye toplumunun kendi içindeki farklılıkları e, Türkiye de e, göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yine e, Suriyeli mültecilere yönelik işte sadece dilenci veya sadece işte zavallı savaştan kaçıp gelmiş ve dolayısıyla bizim insafımıza kalmış bu zavallılar, e, misafirler anlayışını değiştirmeye çalışıyoruz. Suriyelerinin de e, kendi içlerinde e, aydınları, yazarları, sanatçıları, düşünürleri, akademisyenleri var ve e, yani bu toplumun farklılıklarıyla şu anda biz e, burada olduklarını ve birlikte yaşadığımızı Göstermek amacıyla kurduk Amisuri türbini. Nerede Bizim yerimiz Galata Sarayı'da. İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Evet. evet. Ama bölgeyle çok yakın temasınız var herhalde. Sınır bölgesiyle tabii ki yakın temasımız var, özellikle Antep'le. Evet. Evet. Ee, konuşmanın sırasında dediniz ki farklı gruplardan. Ee, gelenler var. Evet. Nedir bu farklı gruplardan kastınız nedir? Yani Suriye'de hem e, siyasi görüş olarak, düşünce olarak hem de gruplaşma olarak farklılıkları bir kısaca aktarabilir misiniz bize? Tabii. Şimdi Suriye'den Türkiye'ye gelenleri bir zaten dönemsel olarak ayırmamız çok mümkün. İlk başta gelenler yani 2011 yılında ilk gelmeye başlayanlar daha ziyade tutuklanma ve işkence tehlikesi altında olup rejimden kaçan kişilerdi. Yani bunların arasında işte medya çalışanları, gazeteciler veya yerel örgütlenmelerden gelen gençler aktivistler vesaire vardı. Bu daha e, yani olayın e, Çok başlangıcında. Daha ortada hiç silah vesaire yokken bundan e, bahsediyorum. Ve direkt hani rejimin tehdidinden kaçıp e, Türkiye'ye gelenler vardı. Daha sonra ise bu durum biraz değişti. Tabii ki e, e, olayın içine hani silahlar girdikten sonra ve özellikle bombalamalar, rejimin bombalamaları girdikten sonra işte hani evi yıkılan bombalamalardan kaçıp gelen vatandaşlar hani, e, gelmeye başladı Türkiye'ye. Çok yüksek sayıda. En son dönemde ise e, tabi işitten kaçıp e, gelen Suriyeliler var. Ve genelde Türkiye'ye gelenler e, Suriye'nin ya yani Halep ve e, Kuzey'i bölgesinden gelenler. İşte Rakka, Değrezur, Halep e, ve elbette en son bildiğimiz gibi Kobani'den e, gelenler. Daha güneyden, Şam gibi bölgelerden e, Türkiye'ye gelenlerin sayısı çok çok az. Çünkü e, yolun Türkiye'ye ulaşmaları, sınıra e, ulaşmaları e, çok zor. Ama benim Hamiş bağlamında bahsettiğim e, daha e, hani siyasi e, görüş anlamında ben bu farklılıklardan bahsediyordum. E, i̇şte şu anda hani Suriye'ye dair yazılan çizilene baktığınız zaman özellikle Batı medyasında ve biraz Türkiye medyasında da aynı şekilde sadece iki kamp varmış gibi gözüküyor. Bir yanda rejim var, bir yanda da cihatçılar var gibi. Bizim göstermeye çalıştığımız Suriye bundan ibaret değil, çok farklı. E, siyasi pozisyonlardan e, olan e, insanlar var. Bunun. Ama savaştan etkilenen Tabii e, risk altında olan Tabii çok büyük bir e, topluluk olduğunu Tabii ki. da biliyoruz. E, şimdi biz bu programımıza önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. E, çünkü e, hem sorularımız fazla hem de Konu oldukça derin. Şenay Hanım'ı tekrar stüdyomuza davet edeceğiz. Belki başka arkadaşlarımız da programda olacak. Biliyorsunuz Eylül ayında 61 mülteciyi İzmir açıklarında kaybettik. Bir tekne faciasında. Ama olay orayla kalmadı. Bu 3'ünde 3 üç Kasım tarihinde de e, Karadeniz e, boğaz girişinin açıklarında e, 24 e, can kaybı söz konusu oldu şu anda 11 mülteci kayıp bu 24 e, Can kaybının onu çocuk onu erkek dördü e, kadın altı e, kişi kurtarılabildi ve yarın e, yeni olaylara gebe bir potansiyel ciddi sorunla karşı karşıyayız. Evet, bugünkü program için çok teşekkür ederiz Şenay Hanım size. Ben Sağ olun. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz bu konuya. Için. Ben 3. Deprem Zirvesi ile ilgili bilgiyi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Derve, deprem Zirvesi'nin üçüncüsü, her şey bir anda olur başlığı altında. 12 Kasım günü İstanbul'da Fulya Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Evet, bugünkü Açık Radyo Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler